Gezegenin Geleceği Günlük Çevre ve Ekoloji Haberleri Hazırlayan Resulan Uygar Özesmi Sadece bugünkü değil, gelecekteki yaşamımızda iyileştiren teknolojiler üreten Boş, Gezegenin Geleceği programınız. Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Greenpeace 2020 değerlendirme yazısında 2020 boyunca Greenpeace olarak pandemide bizi bekleyen gıda krizinden plastik atıklara, krizi derinleştiren enerji politikalarından gündemimizde uzun süre yer alan hava kirliliği tartışmalarına mücadelemizi sürdürdük. Ne var ki 2020'de mücadelemiz büyüyerek devam etmesi gerekiyor. Zira kötü haberler ne yazık ki sadece sağlık alanından gelmedi. Hawaii'de bulunan Mauna Loa rasathanesinin çıkardığı haberler bizleri dehşete düşürüyor. İklim krizine dair kötü haberler var. Atmosferdeki karbondioksit miktarı Mayıs ayında 417 ppm ile en yüksek seviyeye ulaştı. 417 ppm milyonda parçacık olarak tercüme edilebilir. 2020'deki aşırı hava olaylarının katlanarak gezegendeki yaşamı tehlikeye atmaması için bu değerin 417 değil 350 ppm olması gerekiyordu. 2020'de neredeyse her yeni ay büyük küçük ölçekte felaketler getirdi. 2020'ye 2019'dan miras kalan ve kontrol edilmesi 240 gün süren Avustralya'daki yangınlarla başladık. Yangın ve neden olduğu kara duman bulutları yüzlerce kişinin yaşamına ve milyarlarca dolarla ifade edilen kabarık bir faturaya mal olduk. Farklı iklim modelleri hava koşullarına bağlı yangın olasılıklarının %30 yükseldiğini anlatıyor. 2020'de Afrika ve Asya'da aşırı yağışlar. Sudan, Pakistan, Japonya, Çin, Hindistan'da ülke tarihlerinin yıkımı en büyük ve maliyeti en yüksek sel felaketlerine getirdi. Nil ve Nijer nehirleri rekor yükseklikte seviyelere ulaştı. Avrupa yıl boyunca fırtına ve kasırgalarla mücadele etti. Diğer yandan 2020'de yaşadığımız en sıcak 3 yıldan birisi olduğu söyleniyor. Yılın sonuna doğru neredeyse her ayın ortalama sıcaklık değeri tarihi seviyelere ulaştı. Ülkenin farklı noktalarında sel felaketleri nedeniyle can kayıpları yaşandı. Hayatımızda ilk kez Anadolu topraklarında kum fırtınası tecrübe ettik. Araştırmalar ışığında 2020'de iklim krizinin faturası yaklaşık 145 milyar dolar 3500 kişi ise bu nedenlerle hayatını kaybetti ve salgının ortasında sadece iklim krizinin tetiklediği afetler neticesinde 17 milyon insan evlerinden tahliye edildi ve başka bölgelere göç etmek zorunda kaldı. Türkiye'de ise faturanın en kabarık olduğuna dair net bir tablo çizemiyoruz. Çünkü aşırı iklim olayları sonucu yaşanan kayıplara dair net veriler mevcut değil. Fosil yakıtlardan vazgeçmeliyiz değerlendirmesi yaptı Greenpeace. E zaten pencereden bakıp korkunç sıcak bir kışı görmemek herhalde imkansız. Sarıkamış ormanlarından beslenmek ve üremek için Karadeniz bölgesine göç eden ve uydu vericisi takılan Arkadaş isimli bozayının bu süreçte günde yaklaşık 7-8 kilometre yol gittiği belirlendi. Kars'ın Sarıkamış ilçesinde verici takılarak takip edilen Arkadaş bozayısı yiyecek bulmak ve üremek için 141 günde 1033 kilometre yol aldı. Sarıçam ormanlarında yaşamlarını sürdüren bu bozayılar her yıl Haziran ve Temmuz'da üremek ve beslenmek amacıyla başka yerlere göç ediyorlar. Dünyada göç eden tek bozayı cinsi olarak literatüre geçti bu Karadeniz bölgesindeki bozayılar ve uydu vericileriyle izlenerek dönüş yolları da takip ediliyor. Kuzey Doğa Derneği Bilim Koordinatörü, bu bütün çalışmaları yapan dernek, Kuzey Doğa Derneği, buradan Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, Yaptığı açıklamada daha önce yaptıkları bilimsel çalışmalarla bölgede bulunan boz ayılarının göç ettiğine ortaya koyduklarını anımsattı. Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi, SASKİ. Yaptığı ölçümlere göre Sabancı Gölü'nde su seviyesi 32,5 metreden 30,34 metreye düştü. Yani 2 metreden daha fazla alçalmış. Bu da ne oluyor? Kıyılarda 20 metreye varan çekilmelere neden olmuş. Rıhtımlar da ortada kalmış. Sapanca Gölü Sakarya'nın içme suyunun ihtiyacının %90'ını, Kocaeli'nin ise %15'ini karşılıyor. Kocaeli'nde Yuvacık Barajı'nın su seviyesinin azalmasından dolayı Sapanca Gölü'nden takviye yapılıyor. Sakarya Üniversitesi Çevre Meclisi Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Asude Ateş. Şu anki duruma baktığımızda zaten kuraklıkla ilgili bir sıkıntımız var. Kuraklık verilerinde Türkiye geneline baktığımızda %49'luk bir azalma var. Pandemi sürecini de hesaba katarsak hem nüfus hem de kullanım miktarımız artıyor. Bunlar artış gösterirken yağışların azalması ve küresel sıcaklığın artması eksi yöne doğru bir eğilime nedeni oluyor. Böylelikle havzamızın üstünde çok ciddi bir su stresi oluşmuş vaziyette dedi. Çin Merkez Bankası Başkanı Yi Gang yaptığı açıklamada Çin'in karbonsuzlaştırma hedeflerini desteklemek ve yabancı yatırımcıların yeşil finans piyasasına girmesini kolaylaştırmak için yeşil finans standartlarını iyileştireceklerini söyledi. Yi Singapur Fintech Festivali'ndeki video mesajında yurt içi standartları güncelleyerek ve uluslararası işbirliğini güçlendirerek yurt içi ve yurt dışında yeşil finansal standartları uyumlu hale getireceğiz dedi. Çin Devlet Başkanı. Xi Jinping Eylül ayında Çin'in 2030'dan önce sera gazı emisyonlarını zirveye çıkaracağını ve 2060 itibariyle karbon nötr olma ve yenilenebilir enerjiye hızlandırılmış bir geçiş taahhütünde bulunmuştu. 2050 olsa bu çok daha iyi olacak tabii. Merkez Bankası tarafından Mayıs ayında yayınlanan yeni yönergelere göre Çin yeşil tahvil almaya uygun projeler listesinden temiz kömürü çıkardı. Temiz kömür zaten ne demekse.